İbadet edenleri, diyelim ki Allah cehenneme koydu, mabutlarını da koyacak, Mesih'i de mi koyacak, Üzeyri de mi koyacak, kızları da mı, melekleri de mi koyacak? Aklı sıra Rasûl-i ediyordu. Siz mabutlarınız mağbutluğunuz, tatlığınız, serfürü ettiğiniz her şeyi beraber, onları sizin boynunuza takacak, hiçbir kilo ve gram ifade etmediğini göstererek baş aşağı cehenneme itileceksiniz. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Sonra şu ayet nazil oldu. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَٓا اُلٰئِكَ عَنْهَا Kendileri için hüsna sefkat etmiş olanlar cehennemden uzak derler. Eteklerini dünyanın tozuna, toprağına bulaştırmamışlar cehennemden uzak Allah'a kulluktan göz açıp kapayıncaya kadar dur olmamış melekler cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Nef'i ile ruhullah olarak meydana gelen, beşere hayat nefeden, murde gönülleri ihya eden Hazreti Mesih cehennemden uzaklaştırılmıştır. Allah'ın yüce nebesi Hazreti Uzeyir cehennemden uzaklaştırılmıştır. Kaldı ki biz burada cehennemden iradeleriyle uzaklaştırılan bu eşatı değil, camit ve cansız sizin taptığınız şeyleri kastediyoruz Kur'an diyor. Onlar uzaklaştırılmış ama camitler değil. Kaldı ki biz burada kutlaşan ve kutlaşmayı arzu eden o insanları kastediyoruz. Halbuki Hazreti Mesih ben kendimi ilah olarak takdim etmeden sana sığınırım Allah'ım ve sen bunu biliyorsun demektedir. Halbuki melekler lâ ya'sûnallâhe mâ ve yef'alûne ma yu'merûn, yu fısn-ı içinde masiyetten masûrdurlar, masumdurlar. Melekler göz açıp kapayıncaya kadar Allah'a ısyan etmez ve Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ederler. Haklarında kitap tabkat etmiş, cennete girecektir hükmünü almış Hz. Mesih Hz. Zeyr ve melaike-i kirâm bunlara tapılsa dahi, ibadet edilse dahi ibadet edenler sadece kendi başlarını yiyecek ve bunlara zarar getirmeyeceklerdir. Haklarında kitabın sevkat ettiği kimseler. İbn-i Ebu Hatim, Abdurrahman bin Avf ile alakalı ayrı bir vaka naklediyor bize. Abdurrahman bin Avf, aşere-i güleç yüzlü insan, Hz. Ömer, şehit olma yarasını aldıktan sonra Hz. Ömer'in yerine geçip cemaate vefat edeceği ana kadar namaz kıldıran insan, Hz. Ömer'den sonra intihab işinde hakem vazifesini ve vaziyetini üzerine alan, Hz. Osman'ın intihabını temin eden insan, ve sakat olmuş, Uhud'da sakat olmuş uzvuyla iftihar edip, Resulullah'ın huzurunda kalkan olarak kullandığım için sakat oldu diye Sakat uzunu mezar iftihar yapan bu mütebessim çehre çok ciddi hastalanmıştı aşereyi mübeşşer eden. Diyor ki bayıldım kendimden geçtim. İki tane vaziyetleri galiz haşin mahşin insan geldiler. Benim elimden tuttular beni zorla götürüyorlardı. Kendinden geçtiği an bayılma gelip de trans haline girdiği an Vücudu Muhimbiy Subhanyesi veya Rabbanyesi gelen azat melekleri tarafından alınıyor ve götürülüyor. Abdurrahman bin Auf de bunu seyrediyor. Kendisiyle alakalı iki vaka var. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı: "Halk cennete girerken gördüm. Abdurrahman bin Auf'de gördüm makadının üzerine sürüne sürüne cennete giriyordu." Üzüldü, çok müteessir oldu. Sebebi nedir ya Resulallah? Çok servete sahip olmaz. Hesabının ağırlığı belini büküyor senin, çok servete sahip olmaz. Ve onun için milletin tehalisine, cihadın yürümesine, afak-ı alemde İslam'ın adının bayraklaşması istikametine bütün servetini sarf verdi. Halktan 500 sene sonra Makkad'ı üzerine sürüne sürüne cennete girerken gördüm diyor. Belki beş yüz sene diker zenginler içindir. Elimden tuttu beni götürüyorlar. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Azizi emine götürüyoruz, muhakeme olacağız dediler. Hesabın var, sigara çekileceksin dediler. Beni sürüklüye sürüklüye götürürken karşıdan bir adam geldi. Sordu nereye götürüyorsunuz bunu? Bu da muhtemelen onlardandır. Dediler, aziz emine götürüyoruz. İfade budur, yegane galip. Sözünün üzerine söz olmayan Allah'a ve yaptığı iyiliklerden dolayı kimsenin de zarar görmeyeceği kimseyi Allah'a götürüyoruz. Aziz ve emine götürüyoruz. Onu götüremezsiniz. Bırakın onu dedi. Zira o daha annesinin karnındayken hüsna sevkat etmişti. Annesinin karnındayken cennete gireceğine dair hakkında hüküm verilmişti. Aziz ve Emin'in huzuruna çıkmaz diyor. Hayıldım, kendime geldim. İçin şirahi içinde ferih fakur, gönlüm saadet dolu taşıyor. Aziz ve Emin'e hesap vermek üzere giderken annenin karnında hakkında sabkat eden şey onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İlerde kaza bahsında ariz ve etmeye çalışacağım. Kitabın sebkat etmesi diyor buna. Cehennemle kendi arasında bir karış kaldığı an kitap sebkat eder, iyilik yapar ve cennete gider. Begavi Sa'd ibn abi Ebi alakalı ayrı bir vaka naklediyor. Hadisi oğlu Amir ibn-i Sa'd ibn-i Ebi Vakkas naklediyor. Babam Medine'de bir sokakta veya Kufede. Halid'in ettiğini gördü. Yanlarına geldiğinde bir zat ayakta durmuş Talha'ya, Zübeyr'e ve Hazreti Ali'ye sövüyordu. Hem Hazreti Ali'ye, hem Talha'ya hem de Zübeyr'e küfür savuruyordu. Sa'di ibn Abi Vakkas bu da mübeşşer eden. Resul i mübeşşereden. Resul-i Ekrem'in dayı zâdesi. Uğutlar Resul Ekrem'e birkaç yüz defa "At anam babam sana feda olsun." dedi insan. İran'ın fatihi. Duası makbul olduğundan dolayı herkesin onun duasından tir tir titrediği bir zattır. Kalabalık içinde adamın verip, verip veriştirmesini görünce adama şöyle dedi, sesini kesiyor musun yoksa dua edeyim mi? Adam küstahca beni tehdit mi ediyorsun dedi. Sahabi, nakleden sahabi diyor, bir peygambere yakışır ve kar ve ciddiyet içinde döndü. Eve gitti abdest aldı sonra mescide girdi. İki rekat namaz kıldı onu bilenler titremeye başladılar. Ellerini kaldırdı şöyle dedi. <Sessizlik> Allahumme in kana hada kad sabba aqwaman kad saba minkel husna fa asqatta sabbuhu iyyahum fa arina ayatan takun ayatan lil mu'minin. Allah'ım eğer bu sövdüğü zatlar küfrettiği zatlar senin nezülûhiyetinde Hüsna kendilerine sefkat etmiş kimseler ise, nezzülüyyetinde makbul tam yemiş kimseler ise, cennet fermanını almış kimseler ise, Resul-ü Ekrem'in buyurduğu gibi aşereyi mübeşşer eden ise, ve bunun nâseze, nâbeca sözleri de seni ise, bugün bana bir ayet göster. Harikulade bir ayet göster, müminler de bilsinler ağızdan açarken. Ali'ye sövmek ne demektir? Zübeyre'ye sebbetmek ne demektir? Talhayı ve teşri etmek ne demektir? Ellerini sürdü. İki dakika geçmemişti ki, nereden çıkıp geldiği belli olmayan bir deve zuhur ediverdi. Süratle halkın içine verdi. Canhiraş bir feryat ve iki dakika sonra kanlar içinde adam devenin ayaklar altında yatıyordu. Herkes şaşkın şaşkın, ''Ya Eba İshâk, ya Eba İshâk'' diye Sa'de ibn-i Ebu arkasından koşuyorlardı. O ise mi ettim, kötüm ettim diye kendi aleminde eve doğru gidiyordu. Hüsna haklarında sevkat etmişti. Ali hakkında güzel hüküm verilmişti. Ona Hayder-i Kerrar, Şah-i Merdan, damadı Nebi denmişti. Salha hakkında hüküm verilmişti. Talha bin Übeydullah Uhud'da Rasûl-ü Ekrem'i koluyla ve kanadıyla müdafaa ve himaye etmeye çalışmış, Allah Resulü tarafından Talha'nın imdadına koşun iltifatına matar olmuştu. Zübeyir her peygamberin bir havarisi yardımcısı vardır, o benim havarimdir iltifat olmuştu. Hayatının sonuna kadar ordular sevk edecek bu büyük insan, Nefer olarak savaşmadan başka bir şey talebinde bulunmamıştı. Ve haklarında hüsna sabkat etmişti, sorgusuz cennete gireceklerdi. Kapıyı çalmadan rahmetin kapısından içeriye girecek, iltifat ilahinin eteklerini öpecek, dudakları o bezm ile mütebessim cennete âlaya gireceklerdi. Haklarında hüsna sabkat etmişti meseleyi böyle anlayacaksınız. Cenabı Hak'ın vücut ve zat Hazretleri böyle anlayışa bizleri ilah buyursun inşallahü teala. Kaza kader dediğimiz şey bunun mertebeleri var. Bugün anlattığım kadarıyla anlatacağım. İlmi ilahi açısından kaza ve kader var. Kitabet açısından kaza ve kader var maşiyat ilahi İlahi, Allah'ın dilemesi açısından kaza ve kader var. Ve bir de yaratma açısından kalk, kaza ve kader var. Hususiyla bu son noktaya ef alibat giriyor. İnsan kendi işini kendimi yapar. Mutezili tabirle kendi işini kendimi yaratır, Allah mı yaratır? Sıratıyla bu meselelerin Kur'an ve hadisin ışığı altında takdimi var. Bunu arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hakk'ın ilmi açısından kaza ve kader, daha mevzuya intikal ederken Sahih Buhari ve Müslim'deki müttefakun aleyh bir hadisle bunu arz etmeye çalıştım. مَا min كُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَتٍ اِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَكَانُوَ فِي الْجَنَّةَ وَفِنَّةٍ Sizden hiçbiriniz dünyaya gelmeden evvel daha, soluk almadan, nefse sahip olur hale gelmeden cennet ve cehennemde yeriniz belliydi, biliniyordu. Nereye gideceksiniz, nereye müstahak olacaksınız Allah Celle Celaluhu bunu biliyordu. İşte bu ilim açısından meselenin bilinmesi. Ama bu bilinirken Allah Celle Celaluhu bilir, yazar, çizer. Çok meselelerde vardır ki bu meselelerde Allah Celle Celaluhu atada bulunur. Hakkımızda hükümler verir, hususıyla Kur'an-ı Kerim'le bizi mükellef kılar. Mükellef kıldığı şeyler ise çok defa bize nahoş gelir. Bunu nefislerimiz sevimli bulmaz. Ama Allah bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Hakkımızda böyle bir hüküm ve takdirde bulunurken, bir kısım maslahatlar ve menfaatlar vardır bizim için. İşte bunlara binaen tayin ve takdirde bulunmuştur. İnanaleyh dikkat buyurun, burada bir noktaya daha dikkatinizi çekiyorum. Sizin bilmemeniz, Allah'ın bilmesi ve aynı zamanda bu ilme bir hikmetin tabi olması, bunlar birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Allah bilir ama ilmine maslahatlar, hikmetler ve faydalar takılıdır. Allah maslahata, hikmete binaen iş yapma mecburiyetinde değildir. Ama nasıl alimdir, Allah öyle de hakimdir. اِنَّ اللّٰهَ hakim Allah hem alimdir hem hakimdir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Her işte hikmeti vardır, abes ve Allah. Boş yere Allah'ın bir işi yoktur, maslahatlar, faydalar vardır. Hikmet ilmeramdır. Nerede ilim tecelli eder, kudret ve irade çiçek gibi zuhur ederse verasında bir hikmetle maan etmeye başlar. Onun için siz, hakkınızda kesilen, biçilen, verilen hükümlerin çoğunun verasında nefsinizi hoşnut edecek şeyler bulmaz da keriş görürsünüz. Halbuki mesele sizin için faydalıdır. Usul ıslahıyla bu mesele hüsünlü gayrıhidir. Neticesi itibariyle güzeldir. Yaratan Allah yaratırken bir şeyi, çok hikmet ve maslahatlara göre yaratır. Zikrât netice itibarıyla çok faydaları havi bulunmaktadır. Ama şerlere gelince onlar sizin hususi kesvinize bağlıdır. Kutibe aleykumul kıtal. Kutibe aleykumul kıtal ve huve kurehun lekum. Ve asa en tekrehu şeyen ve huve khayrul lekum. Ve asa Sadakallahuladim. üzerinize kıtâ-l-muharebe farz kılındı. Allah yolunda İslam'ın haysiyeti ve izzeti için cihad etmeniz farz kılındı. Kitabı kafanıza, silahı belinize koyup, İslam'ın sınırlarında bekçi gibi kıyamete kadar kemerbesle, yubudiyetle dimdik durmak size farz kılındı. Bu vazifeyi cihad yapacaksınız. Kutib aleykum al-qital, vahwa kuhun lakum. yönüyle size kerih geliyor. Dış yüzüyle bunu hoş görüyorsunuz? Yan duru <gülüyor> ne ileyken nazar almasıği aleyhi minel meut Kur'an diyor. Tabii biz insanım. emir geldiği zaman dayılmış insanın baygın nazarlarıyla sana bakıyor gibi bakar münafıklar. Ölüm çarpmış gibi bakarlar. Yandurun eliye ki nazar el maghshiyyi alayhi min al-muht Size kerih geliyor cihat. Ölmek ve öldürmek. Allah'ın mücadelesinin ufkunuzda şahbal açması istikametinde. Can ve kan pazarına atılmak. Mal ve can pazarına atılmak size kerih geliyor ama size bir kanun söylüyorum diyor Kur'an. şey <gülüyor> anwahu wa Nice kırık gördüğünüz şeyler vardır. Nice hoşlanmadığınız şeyler vardır ki sizin için hayırlıdır onlar. Varta antuhibbu şey anwahu wa Nice sevdiğiniz şeyler de vardır ki onlar sizin için şerdir. Demek ki nice dış yüzüyle çirkin görünen şeyler vardır ki neticesi itibariyle hayırdır. Soğukta abdest almak gibi, إِسْبَغُ الْوُطُوْ فِي الْمَكَارِحِ إِسْبَغُ الْوُطُوْ fil الْمَكَارِحِ Cennet'in vesilesi. Canınızı çıkaracak soğukta, iflahınızı kesecek meşakkat altında, abdesti taz tamam alıp Allah'ın huzuruna gelme Cennet'in vesilesi. Nefsinize hoş gelen, Şehvet pazarlarına sizi iten, içinizi kıcıklayan, nazanıza hoş görünen nice şeyler de var ki neticesi çirkindir. Dünyada sizi vicdan azabı içinde anne ve baba olacakları perişan ve sergerden bırakır keser. Hoş gördüğünüz çirkin şeyler, çirkin gördüğünüz hoş şeyler vardır. Öyleyse dikkat edin emir ve teklifte Allah'a haram olun. Size tahmil ettiği ve yüklediği şeylerin dış yüzünü bakar nazanızdan ötürü o meseleler hükmünde kendinize göre hüküm kesip biçmeyin. Allah'ın takdirine razı olun. Bu meseleyi ne güzel anlamıştır Hz. Ömer. Ben benim üzerime gelecek, hoşlandığım ve hoşlanmadığım şey olarak üzerime gelecek şeylerin hiçbirini fâle almam. لَا اُبَالِ أَسْبَحُ فِي مَا اَكْرَهُ عَلَيَّ اَوْ احِبُّ لِأَنِّي لَا اَدْرِيَ الْخَيْرُ فِي مَا Ben isterse başıma gelecek hayırla, isterse şerle sabahlamış olayım. İsterse maruz kaldığım ağırlıkla, isterse ayırla sabahlamış olayım. Hiçbirini kale almayacağım. Çünkü bilmiyorum ben, Hayır benim sevdiğim şeyde midir, sevmediğim şeyde midir? Hayır gördüğüm şeyde midir, şer gördüğüm şeyde midir? Canımı yakanda mıdır, yoksa bana hoş gelende midir? Demek suretiyle insan için netice itibariyle meçhul olan bir sahaya hüküm vermemektedir. قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْغِطَالُ وَوَقُرْهُ لَكُمْ Ayet-i bu hakikati bize anlatmaktadır allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ahkamın subhanesine inkiyada bizleri muvaffak kılsın. Tazasına bizleri rızadide eylesin. Verdiği hükümleri ciddi bir kulluk anlayışı içinde karşılamaya da bizleri muvaffak kılsın. Ve bu kerih görme veya hoşnut olma keyfiyetinin felzekesini inşâallah Teala, Cenab-ı Hakk'ın inayeti içinde minberde arz etmeye çalışayım. İmkan elverdiği nisbette, önümüzdeki derslerde bunu devam ettireceğim. Cenab-ı Hak ne kadar imkan bahşeder, nice ve ne kadar konuşturur, kendisi bilir. Wallahu alem, ve man alem şey'en. Her şeyi Allah bilir, biz de hiçbir şey bilmeyiz. Subhanak la ilme illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Buna ahdü peymanımız vardır. Böylece yaşatdın, böylece öldürsün Allah celle celalühü. Lillahi ta'ala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'l ladî hedânâ le hâza ve mâ kunnâ le nehtedî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 لا يخلف وعده ولا إذا ضيوره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاله أجمعين أما بعد فيا عباد الله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 لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar bizi aşan ve irademizle üstesinden gelemeyeceğimiz şeriatı fıtriye içinde cereyan eden takdir ilahiyeye bu mevzudaki kazaya ve kadere teslimiyet ve inkiyatla mukabele etmekle işe başlıyoruz. İrademizi için alabilecek şekilde ferden ferda veya cemaat halinde, ileriye matuf, hayırları hamil ve havi bulunan takdiri ilahiyeyi, kendisini hoşnut edebilecek, bizi memnun ve mesur yapabilecek şekle çevirmesini, Mevla'dan dileyerek işe ve vazifeye başlıyoruz. Bizi aşan kainatta cari takdir var. Bu takdirle beşer, adeta mecburdur, hılkatında mecluftur, bu vadide adeta yapacağı hiçbir şey yok gibidir. Yaratılırız, insan olarak yaratılırız. Dünyaya gönderiliriz, başka bir aleme gönderilmeyiz. Cennet ve cehennem vaz edilir, teklif getirilir. Fakat biz bütün bunların verasında... En cam itibariyle bizim için hayırlar olabileceği, maslahatlar olabileceği, faydalar olabileceğini düşünür, Mevla'ya itimat ve Mevla'nın icraatını itibar etme havası içinde bulunur. Hakkımızda yapılan takdirlere gelince, bu selin önünü, seyyiatı terk etmek, hasenata hız vermek, istiğfar yapmak, Dua ve dilekde bulunmak suretiyle lehimize çevirmeye çalışırız. İşte bu muvazene ile başlıyoruz. Biri biz aşkın bir şeydir. O vadide bizim yapacağımız şey teslimiyet ve inhiattır. O vadide bize gelen şerai adını emirler, teklifler, nehyler neler varsa kırma boyun bükme ve inhiat etme bize düşer. Mevla kullukla mükellef kılmış, Mevla ağırlığıyla namazı üzerimize yüklemiş, Mevla içimize dehşet salacak şekilde cihatla bizi mükellef kılmış, Mevla oruç tut demiş, Mevla malınızdan ayırın zekat verin demiş. Verasında olabilecek şeyler hesaba katmadan Allah bilir biz bilmeyiz diyerek, Bunlara inkiyat ve teslimiyet gerektir. İşin bir yönü mevlaya ait kaza, kader ve ilim, bir yönü bize ait kaza, kader ve teslim. Ve gerçek mümin muazenesi bu iki işi birbirine bağlamaya bağlıdır. Lakat sadakallahur rasulehu rüya ayeti kelimesini mevzu adiba yaptım uzaktan bakınca meselenin meselemizde münasebeti görülmüyor gibi olur. Halbuki hayali bir tedai ile ben, Hüdebiye musalasıyla meselemizi tenvir etmeye çalıştım. Bu ayeti celile-i kerime, mülk yönüyle meselenin, hadiselerin dış yönündeki akışı ve cereyanıyla ele alındığı zaman, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle dolu olduğu görülür. Ve yine bu mesele meleküt gönüyle. Bu meselele dünni ile ele alındığı zaman Kur'an'ın da ifade ettiği gibi fethi karib olarak karşımıza çıkar. Hoş görmediğiniz şeyler hakkınızda hayırlarla dolu olarak karşınıza çıkar. Şer gördüğünüz şeyler aynı hayır olarak tecelli eder. Gidin ta o asra, sahabinin coşkunluğuyla karşı karşıya gelmeye çalışın, sahabinin izzetini görmeye çalışın. Bir hak dava karşısında bir bardak suda fırtınalar koparan canı alt üst eden müteheyyic ruh sahabiyi görmeye çalışın. Ve sonra da Hüdeyviye'de bir anlaşmayla sahabinin dize gelişine dikkat edin. Ebu Cendel Medet diye yalvardı. Vücudundaki zincir izlerini Resul-i Ekrem'e gösterdi ve orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dön sen Mekke'ye git teklifi. Sahabide meydana getirdiği heyecan ölçmeye çalışın. Kılıçların nasıl kabzalarına yapışıldığını, nasıl kılıçlarkından çıkarıldığını nasıl ferman, ferman bakışlarıyla Resul-ü Ekrem'in pak simasına bakıldığını kavramaya çalışın. İşin mülk yönünde, nefsin hoşuna gitmeyen muttasıl hadiseler birbirini takip ettiğini göreceksiniz. Her şey aleyhde cereyan ediyor gibi. Ama en büyük payayı Allah kendisine kullukla verdiği Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam içinde İç aleminde peşi peşine burkuntular meydana getiren bu hadiseleri derin bir teslimiyette, en camı hayırdır, akıbet hayırdır diye intizar ederken görürsünüz. Acı bakışların, iç kırıklığı içinde hadiseleri takip edişlerin verasında tatlı bir tebessümün yattığını, itminanın uzaktan uza hadiselere baktığını müşahede eder gibi olursunuz. O kadar ki bir noktaya kadar Ömer dahi meseleyi kavrayamamıştır. Bir noktaya kadar. Kavradığı anda sadakalarla, zekatlarla boşluğunu kapamaya çalışmıştır. Kur'an fethi karip demiştir Hüdeyviye'ye. Allah Resulü Ekrem i Ekrem'i bir anlaşmaya zorlamıştır. Umre gibi sevaplı, faziletli ibadetten yüzlerini çevirmiştir. Fakat verasında Kabe'nin fethi yatmaktadır. Hüdebiye öyle bir kuluçkadır ki Kâbe'nin setti altında civciv diye çıkacaktır. Hüdebiye öyle bir kuluçkadır ki Havazin fet olacaktır. Hüdebiye öyle bir kuluçkadır ki Yahudi kabileleri sindirilecektir. Hüdebiye öyle bir kuluçkadır ki mümin müslim teşriki mezahi yapacak. Müslümanlığın boyu uzun, gameti kıymeti görünecek kefere ve fecere istese de istemese de İslamiyet'in içine girecektir. Resul-i Ekrem dış yüz vadiselerin hadiselerin dıştaki yönüyle insanların içinin ve nefsinin çabuk kabul etmeyeceği bir anlaşma yapıyordu. Bu anlaşmayı kerih görenler vardı ama Resul-i Ekrem Abu Hazreti Bekir gibi bu işi kavrayanlar Hüdebiye musalhasına fethi karib diyorlardı. Mekke'nin fetih, fetih değildir. Fetih, Hüdeybiye musallahasıdır. Neden Hüdeybiye musallahasıdır? Çünkü Müslümanlar müşriklerle temas imkanını buldular. Müslümanlar Mekke'nin içinde rahat dolaşır, hususuyla ertesi sene umre yapar hale geldiler. Güzel hal, güzel keyfiyet. Etrafta tatlı ve parlak izler bırakıyor ve gören herkes Müslümanlığı beğeniyor ve benimsiyordu. Hüdeybiye fetihtir. Neden? Resul-ü Ekrem bu sultan istifade ederek başka kabileleri ve kavimleri sindirdi. Resul-ü Ekrem dış ticaret yapma imkanını buldu. Rahatlıkla seyahatlar tertip edebildi sultan istifade ederek. Hüdeybiye fetihtir. Neden? Uyunu sahiri olan gözler o güne kadar Kabe'den kimsenin ters edildiğini görmemişlerdi. İnsanlar cemaatler halinde umreye veya hacca gelsinler de kabe'ye sokulmasınlar. Bütün insaflı kalpler, bakışlar ve görüşler, müşriklerin kinine ve nefretine hükmedip Müslümanların saflarında yerlerini aldılar. Peşi peşine muttasıl maslahatlar ve faydalar. Onun için ne diyor Kur'an-ı Kerim, münasebete bakın. La tadkhuluna al-mascide al-harame in sha Allah aminin muhalliqun ra'sakum wa muqassirina la taqafun fa alim ma lam ta'lamu sizin bilmediğinizi Allah biliyor o bilmediğinizi bildi men ve maslahatinize hükmetti. onu hoşnu edebilecek haladaydınız ki Allah hakkınızda sizi hoşnu edecek hükmü verdi. فَعَلِمَا <gülüyor> مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَالَ Ve berasında da apaçık bir fetih Allah verdi. Siz şimdi meseleyi düşünün. Hangi mümin vardır ki şahsi hayatında veya ictimai fütuhatında zirveye ulaşmak için kuyunun dibine girmiş olmasın? Hangi mü'min vardır ki yirin yirin mahrumiyetlere katlanmadan maddi ve manevi muvaffakiyet elde etmiş olmasın? Hangi mü'min vardır ki gülden tarlalar içinde gezeceyan, an, gezme işini tahakkuk ettirirken kandan irinden deryalar geçmiş olmasın? Hz. Yusuf Mısır'da emir oluyor, melik oluyor veya nazır oluyor, nazır veya melik olabilmek için nerelerden geçiyor? Evvela kuyunun dibine girip çıkması gerekiyor, köle gibi satılması gerekiyor, hapse girip çilesini doldurması gerekiyor, kendisine hasım kadın karşısında onun evinde iffetini koruyacağı bir tabloyu canlandırması gerekiyor. Haysiyeti adına kendisine verilen rolü ne olursa olsun Allah'ı hoşnut edecek şekilde oynaması gerekiyor. Mısır'da hakimiyet, Hz. Yusuf'un getirdiği şeyler bu izbelerden, bu dehlizlerden geçerek oluyor. Hz. Musa İsrail oğullarını kurtarıyor, bir hayat nefk ediyor. İsrail oğullarının asırlarca melek gibi yaşamasına imkan ve zemin hazırlıyor. Neden sonra? Sepete konup nehre atılmasından sonra, hasmının sarayında büyümesinden sonra, bir Kıpti karşısında tehlikeli bir duruma maruz kaldıktan sonra, medyene kaçmaya mecbur edilmesinden sonra, aylarca, senelerce hiçbir tarafa bağlı olmadan sağda solda avare dolaştıktan sonra, turda büyük tecelli, büyük tecelliyle serfiraz, büyük bir millet meydana getirebilecek büyük Nebi, gerçek bir rayi hüviyetiyle zuhur ediyor sepetle başlayan yolculuktan, medyana kaçmaya kadar devam eden bir yolculuğun camından, Akıbet müttakiler içindir. Hazreti Mesih, hasımlarının kendisini çarmağa germeyi kararlaştırdıktan sonra olan oluyor. Hakkın yüce katına yükseliyor. Mukaddes ruhla müeyyed ve mahluk olduğunu bizzat gösteriyor. Ve kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem neden sonra kabe Kavseyn'e yükseliyor? Şâb-ı Ebu Talib de mahsur, sokağa inemezsiniz, çarşıdan, pazardan alışveriş yapamazsınız dendiği an, Hadice'si gurup ettiği an, battığı an, Ebu Talib'i gittiği an, kolu, kanadı kırıldığı an, insanlar sırt çevirip tözüne kulak kapadığı an, Saif'e yolculuk yapıp da oradan da yüz bulamadığı an, iltifata çok şayetse ve layık olduğu halde iltifat görmeyen Nebi, bire göklerin kapıları açılıyor. Yer sana dar geldiyse, perdedarın meleklerle, sana piştarlık yapacak cibrille göklere seni davet ediyorum Habibim. Bir feza oldu o demde runuma, ne mekân varanda ne arzû semâh, Kâbe Kavseyn'dir o makam, imkân-ı arasıdır o makam. Kâbına tutunun, sen mümkün değilsin deyin, yalan söylemiş olmazsınız. Ama sen vacipsin de demeyeceksiniz. Gel Habibim, Süleyman Çelebi'nin diliyle gel Habibim sana aşık olmuşum, cümle halkı sana bende kılmışım, muallâ makamına yükselecektir. Ebu Talip muhasarasından sonra, bir oymakta ağzına alacağı suyu dahi Nizar altına aldıktan sonra, lokmaları sayılmaya başladıktan sonra, Ebu Talip oymağına giren kızlar sayıla sayıla verilmeye başladıktan sonra, havadaki zerratı sayılı vermeyi kararlaştırdıkları hengamda, göklerin etekleri mücevherlerle dolabilecek, Cihanın en büyük hadisesi ümmeti Muhammed'in medarı fahri bir hadise cereyan ediyor. Yusuf'un kuyusundan daha zor. Hazreti Musa'nın zembinden daha çetin. Medyen'e kaçmaktan daha girift bir muamma. Doğduğu yerin göbeğinde kendisine hakkı hayat tanınmayan. Mevcudatın hulasası Hakk'ın Mustafa dediği insan sallallahu aleyhi ve sellem bir köpük gibi kabarıp, kabarıp kabarıp bütün canı Hakk adına işgal etmek istediği anda, onu sınırlandırmaya çalışan kem talih kimseler, kötü bakışlı kimseler, kolu kırılası varlıklar, her şeyden onu mahrum ettikleri an, mum tahtaya dayanıp kendi kendini yakmaya başladığı an, tükendiği an cihanı aydınlatacak, Can için ışık feşan olabilecek bir şule haline geliyor. Gel Habibim sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. İltifatlı makamına vasar oluyorsun. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muvaffakiyetinin miracını yapacaktır zembilin içine girdikten sonra. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu ve zaferinin miracını yapacaktır kuyunun dibine girdikten sonra. ümmeti Muhammed aleyhissalâtü vesselâm kefere ve fecere karşısında serfruudan kurtulacaktır. Bir esir gibi satıldıktan sonra. ümmeti Muhammed aleyhissalâtü vesselâm parça parça dökülse, etrafındaki zincirleri kıracak, yepyeni dünyalar inşa edecek, dinamik ruhların kuracağı bir dünyada Yusuf kuyudan çıkacak Yusuf hazindanın kapıları açılacak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam semalarla beraber etekleri mücevherlerle dolacak hak koşnut hak şina koşnut olacak melekler memnun semekler mesrur olacak ümmeti Muhammed'e zafer ve fütuhat gelecek. Bir yol var erkanına riayet edin, bir yol var adabına riayet edin, yerine getirmeye çalışın. Bir yol var ki kahve köşelerinde binekleme yok onun içinde. Bir yol var ki ilme ve tefekküre düşmanlık yok onun içinde. Bir yol var ki sokaklarda sağ soluğu adımlama yok onun içinde. Bu yol çileli, bu yol ıstıraplı, bu yol belalı. ...bu yolda bin musibet tuzak kurmuş mümini beklemekte. Bu yol dikenli bir yol, bu yol kanlı ve irinli yol, bu yolda bin musibet, bin zıksak, bin varyantta müminleri yutmak için intizar etmekte. Mümin tanat çırpıp meleklere doğru, temeklere doğru pervaz edip gitmektedir. Bu yolun erkanına riayet edin, bu tekkenin adabına riayet edin... Unutmayın. La tebdila li halqi'llahi fermani sefarisiyle kanun-i ilahi değişmeyecektir. Hazreti Muhammed için değişmeyen hüküm sizin için değişmeyecektir. Hazreti Musa için değişmeyen vecim ve erkanı sizin için değişmeyecektir. Allah'ın nefesiyle meydana gelen Hazreti Mesih için değişmeyen şerait sizin için değişmeyecektir. Hazreti Resulullah için değişmeyen ahkam, sizin için değişmeyecektir. Bırakın uyuşukluğu, herkesin düşünce düşmanlığını, ilim düşmanlığını, biraz ikstiham edin mehalike, tehalif gösterin bu yolda. Gece çabuk gündüz olacak, gündüzünüz cennete ata bir bahara dönecek, kabülümün üç asırlık karanlıktan kurtulmuş olacaksınız. Ruhunuz kafanız kadar, kafanız ruhunuz kadar Allah tarafından temir edilecek. Allah gecesi ve gündüz aydın, o aleme neslimizi intikal ettirsin. O alemin dudağını mücahitlerle süslesin. O aleme ruhlarımızı aşina kılarak, müşahit kılarak gönüllerimizi hoşnut ve mesrur eylesin.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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلا من الله ورجواناً فيما هم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم Valla nasulun Nabiul Hashimül Kerim. Vazalla, Allahın kulları, Allahın kulları. İttakullah ve atiyyuh. Allah'a karşı çok saygılı olun. İnandığınız kadar saygılı olun. büyüklüğü kadar saygılı olun. Cirminiz kadar cirminiz kadar saygılı olun. Nimetleri nimetlerinin büyüklüğü kadar ve sizin ihtiyacınız kadar saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil 'adli ve ihsani ve itaiz Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla. Kur'an'ın emirlerini hayata düstur yapmak, İslam'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, görerek yaratan, yaratıp gören, her şeyinize nigahban olan Allah'a, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmemezlikten gelseniz dahi, binlerce hadiseyle gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığında bir şey vermekle, şu ali ve müstesna olan İslam dininin ufkunuzda şahbah açması, mevcelenmesi istikametinde mal ve can pazarında maldan ve candan vazgeçmekle cemre ediyor. Ve <gülüyor> Ahlaksızın her şeklinden, gizlisinden, açığından büyüğünden, küçüğünden, can evinden bizi vurup bizi bize getireninden, kapılarımızın önünde dolaşanından, dinin emirlerini tanımayıp tek serkeşlik yapmanın her çeşidinden, çeşitli anlayışların, telakkilerin değil, sahibi Kur'an'ın, sahibi Furkan'ın, Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre ilibiri yol içinde bin bataklı havi bulunan batakçıların yolundan kurtulasınız. dahilin selamete çıka sırat-ı müstakime azde eden içinde cennete dahil olasınız. Hakimiz salah. اِنَّ الصَّلَاةَ anil اَنِ الْفَحْشَاءِ munkar. Ve Lebîrullahi aksar. Ve Allahu yâ'lemu mât ilmûn. Sıbâk